Maide suresi 1 2 3. ayet kelimeyi açın. Maide suresi 3. ayet kelime. Hurrimat aleikumul meytatu ve'd-damu ve'lahmul khinziri ved Sayfa 106. Sayfa 105 106. Hemen bir sonraki sayfanın başı. Bir sonraki sayfanın ilk başı. Hurrimat aleikumul meytatu. Hemen başı. Bunu. mu? ve kan ve domuz eti ve Allah'a göğüs vermediği şeyler ve ve ve ve yani Allah ve diyor size ölü haram kılındı tamam miydi sonra kan sonra domuz eti sonra Allah'ın adı dışında anılanlar size haram kılındı tamam sonra vel boğulan hayvan sonra vel Allah'a malmı göze kafasına vurularak öldürlen dedi. Ve müteraddiyetu yukarıdan düşerek ölen hayvan ve natihatum çarpışarak yani bir şeye çarparak ölen hayvan bunlar size haram kılındı. Tamam? Yani ölü, meytenin kısımları bunlardır. Ve ma yedikleri parçalayıcı إلا ما زكيتو. Birincisi 3. إلا ما Zekiytum. Ne demek illa zekiytum? Yani sizin kestikleriniz müstesna, tamam? Zekiytum, tum, sizler yani sizlerin kestikleri müstesna. Hani diyelim bir hayvan yukarıdan aşağıya düştü, mesela dağdan yuvarlandı aşağıya düştü, sen koştun daha ölmeden can çekiyor, kestin. Hayvan ne olmuş oldu şimdi? Helal olmuş oldu. Mesela kurt saldırdı senin koyununu yedi ama sen yetiştiğinde kurt, kurt da, koyun daha henüz ölmemiş mesela sen onu aldın ne yaptın kestin mesela ne olmuş oldu bu şimdi hala öyle mi niye çünkü illa <gülüyor> ma anlaşıldı lakin ne şartla illa ma yukarıda değil gibi ama ummilleri gayrillahi bi Allah adının dışında başka bir şeye kesilmemiş olacak yani sen geleceksin onu keseceksin illa <gülüyor> <gülüyor> ma <gülüyor> sizin kestikleriniz Müstesna. O zaman bu birinci ayet kelimenin devleti nedir? Şudur. Ee, ölü olan hayvanların hepsi, kendi kendine ölen hayvanların hepsi e, haramdır. Allah Azze ve Celle haram kılmıştır. Sizin kestikleriniz müstesna demiştir. Mefhum. devletlerini iyi anlayın. Sizin kestikleriniz müstesna. İkinci ayet kelime hemen aynı sayfada aşağıya doğru inin ee, son ayet kelimesi. Ali o muhillelakumun tayiba buldunuz mu? Ne demek Ali o muhillelakumun tayiba? Bugün size temiz olan şeyler helal koydum. Ve tamamı, Ladin aultu el Kitaba hildilakum ve tamamı Tamam? Ve muhsenatı, muemnati ve muhsenatı Ladin aultu el Allah bu ayet bize neyi helal Kitabın, kestiklerini ve kadınlarını, kestiklerini ve kadınlarını. Tamam? Kaçinci ayet bu? Mahide Beşik. Ve ta'amüllezine udun. Diyeceksiniz ta'am kesme manasına gelmez. i̇bn Abbas tefsirde diyor bu. Yani ve zeba'ilu ehl -kitab. kitabe. Ve ta'amüllezine udun. Kitabe. Kibbe'l-e kola'l-i tamam. Bu ne olmuş oldu? İki tane ayet kelime var elimizde değil mi? Burası. Şimdi burayı çizelim. Şimdi yeni. Bu defa şeyi açın. Enam suresini açın. Bir sure sonra hemen. Hani. Şimdi Enam suresi 28 فكلوا مما ذكر اللَّهِ عَلَيْهِ عليه ان كنتم بي الله 119 oluyor. 119 وما لكم بظنون لا تيمنون ما فيهم وارمى تدرون bakıyorsunuz değil mi 110 şey kaç 118 119 وما لكم الا مما اسم الله عليه وقد فصل لكم evet açıklayalım لكم ma harama bu maçı olduğu için bir de ha iki tane etkileme burada iki tane etkileme burada olmuş oldu tamam şimdi bizim <gülüyor> sorumuz neydi sorumuz şu bir de şunu da sonra yazalım neyse sonra mı yazalım sorumuz neydi burada? Sorumuz bir hayvanın etinin helal olabilmesi için bir hayvanın etinin helal olabilmesi için kesenin Müslüman olması şart mıdır? Yoksa besmele mi şart mıdır? Yani ne demek bunun manası? Müslüman olmayan bir insan, Müslüman olmayan bir insan bir hayvanı kestiği zaman besmele çekmezse e, besmen çekerse bu helal olur mu olmaz mı? Evet şimdi normalde biz fıırdan inşallah geleceğiz Tafsilatını o zaman göreceğiz bu ime babında Sey babaında ve bir hayvan keserken ne de şartlar alır hayvan kesilirken yani bir hayvanı keserken bir takım şartlar alır bir nedir kesende aranan şartlar 2 kesim aleti. Üç, kesilende aranan şartlar. Dört, bazıları ekleme yapmışlar bir hadisten dolayı. Dört, kesim yeri. İşte müşriklerin tutlara taktıkları Müşriklerin bayramlarını kutladıkları yerler olmayacak, temiz mekan olacak falan filan. Tamam. Bunu şey yapmasak bile alimler fıkıhta neyi incelemişler? Bir hayvanı ele aldıkları zaman hayvanı kesende aranan şartlar, kesme aletinde aranan şartlar. Estağfurullah. Bu kesilende değil. Ne yapacağız? Kesim şeklinde aranan şartlar. Bir de kesilende aranan. Kesilen hayvanda aranan şartlar. Bir de bazıları eklemiş kesin yedik. Bunların hepsi bir hayvanın etinin yerine biliyor olması için artık kimisi ittifak, kimisi ihtilaf edilen bu şartların yerine gelmiş olması lazım. Tamam mı? Bizim buradaki konumuz ne? Bizi ilgilendiren konu kesende aranan şartlar. Tamam mı? Kesende aranan şartlar. Şimdi yukarıdaki ayet-i kerimelere bir bakın. <gülüyor> Yukarıya yazdığım iki tane ayet-i kerimeye bir bakın. وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ illa ma زَكَّيْتُمْ Sizin kestikleriniz müstesna. Şimdi cumhur ulemaya göre cumhur ulemaya göre bir etin helal olabilmesi için kesenin yapüstü olması lazım. veya da ehli kitapta her kitaptan kastıkları da Yahudi ve Hristiyanlardır sadece. Tamam? Ya Ehli Kitaptan Yahudi ve Hristiyan olacak veya da Müslüman olacak. Tamam? Bunun dışındaki insanlar velev keserken besmeleyi zikretseler bile velev keserken besmeleyi zikretseler bile onların kesmiş oldukları ne değildir? Helal değildir. Ne hükmündedir? Meyda hükmündedir. Tamam. Yani ayet-i başında Allah size ölüyü haram kıldı diyor ya, o ölünün hükmündedir. Delilleri ne? Bunu söyledikleri zaman, <gülüyor> burayı siliyorum. Tamam. Birincisi, ayetlerin delaleti demişler. Ayet neyle değerlendir buna? bunu? İlla Sizin kestikleriniz müstesna. Demişler ki burada hitap Müslümanlaradır. Hitap Müslümanlara olduğu için de buradaki illa kapsamına giren sadece kimlerdir? Müslümanlar demişler. Tamam? O zaman biz buradan neyi anlarız demişler? Biz buradan anlarız ki Müslümanların dışında kalan bütün Milletlerin kestikleri haramdır demişler. Tamam. Biz bu ayet kelimeden anlarız ki Müslümanların milletlerinin dışında kalan milletlerin kestikleri bütün etler haramdır demiştir. Hemen akabinde Allah azze ve celleden ve tamul ta azizin o tutuk kitabahidurukum ve tamukum ta hidurlemum de mesilede biz Allah'ın evi kitabı bundan istisna ettiğini anlarız demişler. Tamam. O zaman birincisi nedir? Birincisi <gülüyor> sadece Müslümanları kapsar. İkinci ayet el kitabı istisna eder. Peki bunun delaleti ne? Nasıl? Hayır, ona gelmeden önce iki ayeti bütün olarak ele aldığımız Demişler ki Allah azdan özellikle umumdan sonra zikrettiği istisnada ehli kitap dışındaki hiçbir milleti zikretmemesi buradaki men filan sonra zikredeceğimiz mefhumun mukalefinin de sahip olduğunu gösterir. Tamam? Yani Cebrail bu iki ayeti birden alıyor. Birbirinden kopuk bir şekilde alıyor. Tamam? İlla mazekeytum yani illa mazekeytum sizin kestikleriniz müstesna akabinde sadece bunları istisna etmesi Demek ki bunların dışında hiçbir istisna yoktur. Anlaşıldı Bu birinci devlet. İkinci devlet ise وَفُومُ الْمُخَالَفَةِ وَفُومُ الْمُخَالَفَةِ ''Evli kitabın kestikleri size helaldir'' ayetinden demişler. Buradan ne anlarız biz? Yani her kitabın dışındakilerini kestikleri size haramdır. Tamam? Her kitabın dışındakilerini kestikleri size haramdır. Tabii burada hemen menfu'ul muhalefetle gelebilecek olan bir itiraza da bunu getirmişler. Çünkü demişler bu menfu'ul muhalefet yukarıda zikredilmiş olan e, sizin kestikleriniz müstesnadan sonra gelen El kitabı kestikleri size helaldir. Zaten demişler bu oradan anlıyoruz ki biz bu buradaki mefhumu muhalefet geçerlidir. Yani bir önceki ayetle beraber ele aldığımızda buradaki mefhumu muhalefet geçerlidir. Çünkü mefhumu o usulüler arasında ihtilaf edilmiş olan bir anlayış biçimidir. Öyle Mesela ne diyoruz biz? İşte eee ilmi alet ilimlerindendir. Veya nahiv ilmi alet ilmidir. bunu mefhumu muhalefetini yani ve nahiv ilminin dışındaki ilimler alet ilmi değildir. Yani muhalefetin nefsünden, nefsul muhalefete nedir? Nasıl nas mantıkkunda yani söylediğinde sustuğunu anlamaktır. Öyle mi? Najib'in alet ilimlerindendir karşılığı dışındakiler değildir. Peki doğru mu bu şimdi? Değil. Ee, Sart alet ilimlerindendir. Belalet alet ilimlerindendir. Öyle mi? Kimisine göre mantık da alet ilimlerindendir. Mesela, bak bunlar hep alet ilimlerindendir. Öyle mi? Veya o mesela işte. Diyelim ki, Kayseriler ticaretten iyi anlar. Bu demek değil ki Kayserinin dışındaki insanlar ticaretten anlamaz. Öyle mi? Ama vefumul muhalefeye göre, bunun böyle olması lazım. Ondan dolayı, vefumul muhalefe, şeriatta ihtilaf edilmiş bir delil, yani devlet biçimleridir. Bizim tafsiratı, konumuzun tafsiratı bu değil. Vefumul yani muhalefe hüccet mi değil midir? değil mi? yeni usul, öyle mi? Delaletler, lafızları, manalarla delaletlerini incelerken, o zaman bunu göreceğiz. Ama burada Cumhuruleman özellikle dikkat çektiği şey ilâ mazekeytumdan sonra bu ayetin gelmesidir. Tamam biz burada anladık ki yani zekeytum ve ta'amul zelene otu kitabe sizin el kitabın kestikleri size halaldır. Demek ki anlıyoruz ki burada zekeytumun el kitabın dışındakiler buna dahil değildir. Anlaşıldı mı? burası. Bu ayet kelimeden çıkarmış oldukları şeyler sonuçlar. 2. İki, ikinci delileri Cumhur nedir? Sahabenin peygamber ona istisna anladığı ve peygamber ona istisna anladığıyla amel ettiğini ifade ettikleri nasıldır? Ama mesela bunlardan bir tanesi nedir? İmam Müslüm'ün sayhinde bu olmuş olan biz berberilerin bulunduğu topraklara geldiğimiz zaman ehli kitab olanların kestiklerini yer diğer etleri yemezdik diyor sahabe. Tamam Biz berberilerin topraklarına geldiğimiz zaman yani berberlere ait olan nitikaya geldiğimiz zaman biz ehli kitab olanların ki yer onun dışındakilerini yemezdik diyor sahabe. Tamam Ehli kitab olanları yer onun dışındakileri yemezdik. Demişler ki bu nas buna benzer tarihi vakıa çok var. Özellikle İmam Müslüm'de geçeni zikrediyor. Hani kalıcı olması açısından. Demişler bu nas açık bir şekilde gösterir ki sahabe ehli kitap dışındakilerin nelerini, etlerini yememiş. Bu hadise de berberiler hadisi diye meşhur olmuş. Berberler hadisi. Üç üçüncü deliller ne? Üçüncü deliller icma. Hemen hemen birçok fıkıh kitabını açarsanız şöyle bir icmayla ile karşılaşırsınız. Tamam? İcma dedi ki? İcma dedi ki, e, ehli kitap bir ve müslümanların dışındakilerin kestikleri etler haramdır. Tamam? Yani fıkıh kitaplarının özellikle eee zebah bölümünde, özellikle eme bölümüne baktığınız zaman hemen hemen hepsinde icma edildi ki ve ittifak edildi ki veyahut da hilaf yoktur ki işte Ehli kitap ve Müslümanların dışındakilerin kesmiş olduğu etler haramdır, demişler. El kitap ve Müslümanların dışındakilerin kesmiş olduğu etler haramdır, demişler. Anlaşıldı? Ve bunu da dediğim gibi, yani hani mastar zikretmeye gerek yok. Herhangi bir fıkıh kitabını zaten açıp buna rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz, ee, bilirsiniz. Bir de burada özellikle şöyle bir mesele var. Mecusilerin kestiği et yenir mi yenmez mi? Tamam, özellikle yani buraya dikkat edin. Konumuzla biraz alakalı bir mesele. Şimdi normalde mecusiler için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sen nubiyim sünnete el kitap. Onlara el kitabın yapmış olduğu muamele manasıyla muamele yapınız diye. Buradan yola çıkarak da tabi hadisin devamı da var. Hadisin devamında diyor, lakin onların kadınlarına nikahlanmayın, onların kestiklerini yemeyin. Tabi hadisin sonu zayıf. Yani sen nubiyim sünnete el kitap. Yani sanki sadece ciziy alıp kitap gibi onlardan ciziy al ama kalınlarına nikahlamayın, kestiklerini yemeyin. Ee, gibi. Hadisin sonu zayıf ama başı zayıf uygulamada da var. Ee, sahabe döneminde Hz. Öber mecusilerden bu hadise dayanarak ne almış? Cizgi almış. Tamam mı? Ee, Ebu Sehur Ebu Seur, demiş ki mecusilerin kestikleri etler yenir. Mecusilerin kestikleri etler yenir. Bunu söylediğinden dolayı o dönemdeki bütün alimler ona karşı çıkmışlar. Mesela İmam Ahmet ona beddua etmiş hatta. Yani bizim burada böylederi var ki e, mecuslerin kestikleri etlerde bir beis görmüyorlar demiş ve ona beddua etmiş. Mesela yine e, bir tane alim onun için demiş ki aynı ismi gibidir. Sevr, biliyorsunuz bir hayvan ismi yani. E, kelimesi fe'ye ve fe bir hayvan ismi demiş aynı ismi gibidir. Yani fıkıh çıkarmış olduğu sonuç. Aynunun ismidir diye ona hakaret etmiş. Yani şunu ispat etmek için söylemişler. Ehli kitap ve Müslümanların dışındakilerin eti hakkında konuşanlara alimler çok sert karşı çıkmıştır. Öyleyse bu icma onların yanında buna akit olan bir icmalır demişler. Tamam mı? Bu icma onların yanında buna akit olan bir icmalır demişler. Bunu bunun için anlattım yani bu mecusilerin meselesini. Özellikle bunun için anlattım. Yoksa bazıları veya bazı kitaplar iki meseleyi bir meseleymiş gibi zikrediyorlar alakası yok yani. O konu hakkında da nastan kaynaklı bir ihtilaf var. Yani sen nebihim sünnete ehli kitap diyor ya. Yoksa müşriğin kestiği yenir mi yenmez bile mecusinin kestiği yenir mi yenmez mi arasında alaka yok. Mecusinin kestiğindeki ihtilaf mecusi ehli kitap mıdır değil midir oradan kaynaklanıyor. Yani bir tartışma olmuş. Hazreti Ali'ye de nispet edilmiş mecusilerin ehli kitap olduğundan dair. Evet, Bazıları da buna dayanaraklar onlar da ehli kitap so o zaman onların da kestiği yenir denmiş. anlaşıldı Mesela bu burada beni bunu anlatmamın sebebi ise veçül istişat yani bu iki zümrenin dışındaki bir zümrenin etini helal kıldığı için Âlimlerin Ebu Sevri icmaya muhalefetle suçlayıp ona alış şekilde hakarete bulunmalarıdır. Anlaşıldı burası tamam. Üç tane delilleri var o zaman birincisi. Ayet hem ayetin mefhumu hem de mefhumu'l mukharifi değil mi? İkincisi bedellerin kıssası yani sahabenin onun dışındakileri yememesi üçüncüsü icma. Tamam? Ve icmaya <gülüyor> muhalefet olanlara karşı da alemlerin tepkisiyle bu icmanın hani örfi bir icma olmadığını veya mezhebi bir icma olmadığını, umumi bir icma olduğunu anlatmışlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi ikinci bir görüş ise buradaki illet Allah Azze ve Celle'nin adının anılması veya ota anılmamasıdır. Yani bir hayvanın putlara kesiliyor olması veya putlara değil de Allah adına kesiliyor olmasıdır. İlet demişler. Bir adam demişler, ister Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, kim olursa olsun, putun üzerine veya ota Allah'ın adının dışındaki bir kabir üzerine mesela hayvan keserse bu hayvan besmele çekse de bunlarlar. Öyle mi? Ve ma dhu biha alen nusubi diyor çünkü Allah Azze ve Celle. Ve hibbutların üzerine kesilenler de ve ma uhille li gayr <gülüyor> illahi bi Başka bir yerde ve ma uhille bihi li gayr <gülüyor> illah. Yani Allah Azze ve Celle'nin adının dışında bir ada kesilenleri de Allah Azze ve Celle haram tutulmuştur size diyor. Tamam mı? Demişler yani o zaman temel illet nedir burada? Temel illet bir hayvanın ne adına kesiliyor olmasıdır. Besmele çekilmesi, Bismillah denilmesi, hayvanın Allah adına kesiliyor olduğunu gösterir. Başka bir şeyin, mesela ya İsa ya Özebi İsmil Mesih mesela gibi, veya da falan velinin adına falan velinin üzerine gibi kesilmesi de onun putlar üzerinde veya da put manasındaki bir şey üzerine kesildiğini gösterir. Yani burada kesende aranan diye bir şart yoktur, kesenin keserken ne üzerine kestiği üzerine bir şart vardır demişler. Bunlardan bir tanesi ki. Mesela İmam Şevkani. Öyle değil mi? İmam Şevkani. Burada birinci delili ne İmam Şevkani? Veya o görüşte olanları. Bu iki ayet-i Tamam Bakın şu ayet-i kerimeye dikkat edin. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِ. Eğer mü'min iseniz, Allah Azze ve Celle'nin kesilmiş olduğu Allah'ın adına kesilmiş olan etlerden yiyin diyor Allah Azze ve Celle. Tamam? Burada İmam Şevkani ve onun yolda gidenler diyorlar ki burada Allah Azze ve Celle kendi adına kesilmiş olan bütün etlerin yenilmesini istiyor. Bütün etlerin yenilmesini istiyor. Hemen ise Allah kızıyor, uyarıyor. Wa ma yani size ne oluyor da? Wa ma lekum ta'kulu mimma dukir asmullahi alei Allah'ın adı anıldığı halde Allah'ın adını anıldığı etlerden yemeyince size ne oluyor da Allah'ın adına anıldığı etlerden yiyorsunuz. "Vakat fasselelekum ma harrama aleykum." "Vakat faslena lekum ma harrama aleykum." Allah size neyi haram kıldığını tafsilatlı bir şekilde anlatmıştır. Allah size neyi haram kıldığını tafsilatlı bir şekilde anlatmıştır. O zaman ayet kelimenin değil. yani En'am suresindeki ayetin değil. Demiş ki İmam Şevkani Allah Azze ve Celle kendi adına kesilenlerin yedilmesini istediği gibi, emrettiği gibi, kendi adına kesilenlerin e, yedilmemesini de e, itiraz etmiştir ve bu itirazını da sonunda sebebini açıklamıştır. Size şüphesiz ki haram kıldıklarını tafsilatlı bir şekilde açıkladı. Nerede demiş Kur'an-ı Kerim'de müşriğin kestiğini yemeğin diye bir tafsilat? Yok. Kur'an-ı Kerim'deki tafsilat ne? ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الله نعوذن أن المدخلا النجمين. تك تفسير أبوه. ولا م تك تفسير القرآن الكريم الذي بودر. موضوعا. قلتم. من ذلك. من ذلك. من ذلك. من ذلك. من ذلك. من ذلك. من ذلك. من ذلك. من ذلك kesenleri kestiğinden yenilmesini istemiştir. Ayetten çıkardıkları delalet anlaşıldı mı? Anlamayan var mı? Delillerini? Yok. İki Peygamber aleyhisselatü hadis-i şerifte diyor ya Ma enherad dama ve dükke resmullahi aleyhi devam ediyor. O helaldir sizin için demek istiyor. Tamam mı? Hadis uzun bir hadis. Ama hadisin ana girişini ma enherad deme Bu da bir hadis. Ed Ve duki resmullahi aleyhi. Kanı döken ve Allah'ın adının üzerine anıldı. Kanı dökenden kasıp, yani şer'i yolla hayvanın kesilmesi demek. Öyle değil mi? Ve Allah'ın adını anılmışsa, onu ne yapın? Yiyin diyor Peygamber aleyhisselam O size helaldir. Onu ne yapabilirsiniz? Yiyebilirsiniz diyor. Yani demişler ki siz Hani karşıdan bize böyle bir hadis getirirseniz Biz size devleti daha açık bir hadis getiririz. Çünkü mesela Berberler hadisinde Orada hani, e, Diyor ya biz Berberlerin Meykhidine geldiğimizde Allah adına Şey e, Yahudi ve Hristiyanları kestiğini yer, Diğerlerini yedirdik. Belki diyor adam orada Yahudi ve Hristiyanların dışında Putlara kesiyorlardı. Belki Berberler ateşe kesiyorlardı. Belki Puta kesiyorlardı. Bunu bilmiyoruz ki yani. Sahabenin niye yememesini sebepini? Belki burada hayvanı yiyorlardı. Menkeli müşrikler gibi. Menkeli müşrikler biliyor musunuz? Burada hayvan yiyorlardı. Kendi kendine ölmüş hayvan yiyorlardı. Belki onu yiyorlardı. Hani neden onlar berberi olduklarından dolayı biz onların etlerini yemezdik demiyorlar ki? Demişler. Ama burada daha açık demişler. Allah'ın adınlanıldığı ve kan dökülen şeyi yiyin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tamam. Eğer hani Sizin elimizde bir hadis varsa bizim elimizdeki hadis bundan daha kuvvetli denir demişler. Anlaşıldı mı? Üçüncü olarak da böyle bir icmanın e, icma değil de çoğunluğun ittifakı olduğunu kabul etmişler. Yani burada zikredilmiş olan icmanın bizim bildiğimiz hani o Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sonra onun ümmetinden müştehitlerin şer'i bir hüküm üzerine ittifak etmesidir. Değil de bu demişler yani normal fıkıh kitaplarında alışık olduğumuz hani herhangi bir çoğunluğun bir konunun üzerindeki ittifakının yansıtılması da demişler. İcma diye yansıtılması da demişler. Yoksa bu ne değildir? İcma değildir demişler. Çoğunluğun ittifakıdır. Velev icma olsa naslara muhaliftir demişler. Ve, velev böyle bir icma vakı olmuş. Bu naslara muhaliftir demişler. Burada zikretmiş olduğumuz naslara muhaliftir. Tamam böyle bir icma olsa bu naslara muhaliftir. Şimdi dördüncü olarak da bunlara yaklaşmışlar. Yani bu Cumhur'un delil almış olduğu ayetlere gelmişler. Demişler ki birinci ayete gelince illa ma kitap hitab sadece Müslümanlarındır demek bu ayet-i kerime de olmayanı ayete söyletmektir demişler. Yani illa ma sizin kestikleriniz müstesna. E buradan hani siz Müslümanlar olarak Müslümanlık vasfıyla kestikleriniz müstesna. Böyle bir şey yok ayet-i Var mı böyle bir şey? Çünkü ayet kelimesinin öncesi bula uymuyor. Yani Allah yukarıdan düşeni, işte vesaire, e, boğulanı, kafasına vurulanı, çarpışanı hepsini haram kılıyor. Öyle mi? Sonra illa mazekeyt diyor. Yani hani bu şekil ölmeden sizin kestikleriniz müstesna. Yani burada demişler işaret kesimin yolundadır. Yoksa kesen insanın dinine, milletine değil. Kesen insanın kesim yolundadır. Hani sizin öldürmeden boğumadan, kafasına vurmadan, hayvanlar parçalamadan kestiklerimiz müstesna da demişler. Böyle kitap Müslümanlara olsa bile, kitap Müslümanlara Müslümanlıklarından dolayı değil, Müslümanlara kesim yöntemlerinden dolayıdır. Anlaşıldı? İkinci ayet firme gelince ve tamul lazinu tul kitabahilulukum ve tamukum Demişler zaten ayet. <eğer, gülüyor> İlet insanın dini olmuş olsaydı. İllet insanın dini olmuş olsaydı, bu e, çok değişik bir şey olurdu. Çünkü bunlar da Müslüman dediler. Bunlar da Müşrik. Hani Müşrik Müşrik olduğundan dolayı kestiği eğer Haram olmuş olsaydı demişler. el kitapta Müşrik. Aynı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim de meryem. Öyle değil mi? ve min meryem. وقالت اليهود عزير بن الله ولما هم مشرك değiller mi Allah'ın Özeyl Allah'ın oğullarıdır İsa Allah'ın oğuludur İsa Allah'ın ta kendisidir e, diye insanlar müşrik değiller mi Müşriktir bunlar eğer illet insanın müslümanlığı ve müşrikliği olmuş olsaydı demişler mesela o zaman demişler bunların da kestikleri ne olması lazım çünkü demişler ehli kitap ehli kitap umumen, putlara değil Allah adına keser ama o zamanki de, umumen, putlara keserlerdi. Veyahut da ölüyü yerler değil. kitap günümüzde de hala öyle zaten. Hem Allah adına kesiyorlar kestiklerini Hem de şer'i kesim yöntemiyle kesiyorlar kestiklerini. Ondan dolayı demiş Allah Azze ve Celle ahli kitabı. istisna tutmuştur. Tamam Yani cumhur ulama'na göre bir müşriğin kestiği haramdır. Ahli kitabı Allah Azze ve Celle bu özel bir hükümdür. Yani üzerine kıyas yapılmayacak olan özel bir hükümdür. Bu alimlere göre ise normalde ahli Kitap müşriktir. Lakin metodları müslümanların kesim metoduna uyduğundan dolayı yani Allah'ın adını anıp e, şer'i bir yolla kestiklerinden dolayı Allah azze ve celle onları istisna tutmuştur. Yoksa normalde böyle kesmeyen bir el kitabı kestiği yine haramdır. Şimdi mesela bir el kitap diyelim ki Hazreti İsa adına kurban kessen helal midir? İhtilaf var normalde. Bu alimler demişler ki helal değildir. Yani çünkü e, bu şekil kestilerini başka nasıl haram kurmuş? وما زبح alen nusub وما uvilla bi'ili غير Allah'ın adının dışında bir şey anılanlar, putların üzerine kesilenler. Allah bunları ne yapmışlar? Haram kılmıştır demişler. Tamam Ayet-i de bu şekilde cevap vermişler. Hadise de kendi hadislerle cevap vermişler. Hadisiniz ihtimallidir demişler. Bizim hadisimiz ise açıktır demişler. İcmaya gelince de bu icma değildir, bu ittifaktır demişler. Yani doğrudur, çoğunluğun görüşüdür demişler. Ama e, şeye gelince demişler, İcma varsa da demişler nasla muhaliftir demişler. Tamam? İcma varsa da nasla muhaliftir demiş yani bizim getirmiş olduğumuz naslara muhaliftir demişler. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Bunlar da ikinci grup alimlerin görüşleri. Cumhur ulema bunların itirazlarına şu şekilde cevap vermiş. Veya cumhur ulama adına konuşanlar diyelim. Yani hepsini cumhur ulama oturup böyle bir cevap vermemiş. Onların adına konuşanlar bu cevapları dedi. Demişler birincisi eğer icma münakaitse İcmanın nakitse icmanın delile dayalı olmadan oluşması mümkün değildir demişler. Öyle mi? Yani nasıl bütün ümmet delile dayanmadan kafasından mı icmada bulunmuştur? Tamam. Şu olabilir demişler. Mesela e, Neş ulamasından Şeyh Abdurrahman İbni Hasan demiş ki yani olabilir ki icmanın delili bize kapalı kalmıştır. Onlara açıkça çıkmıştır. İcma hasıl olduğundan dolayı icma delilinden daha kuvvetlidir. Çünkü delil ihtimalidir. İcma ise kesindir. Belki e, delili zikretmemişler e, bu süre altında, sadece icma'yı zikretmişler. Tamam? Mı? Bize icma ulaşmış ama yoksa ulemanın icma olmadan böyle bir şeye tevez, e, delil olmadan icmaya gitmesi mümkün değil demişler. Anlaşıldır? Çünkü Peygamberimiz ne diyor? La teşdemiyu ümmeti aladan ala. Benim ümmetim devlet üzerine toplanmaz. Demiş Peygamberimiz. Bu da icma'nın en sahih delillerinden bir tanesidir. Yani ümmetin delalet üzerine toplanmayacak onu. Yine ayet-i kerime ihtimali olmakla beraber icmaya delil kabul edilmiş. Hangi ayet? Ve men yusha'a min ba'di ma tabayyana lahu al-udwa ve yaltami 'ayra sabilul mu'minina yuwallihima tawalla ve Kim kendisine hak açığa çıktıktan sonra müminlerin yolundan yüz çevirirse Bunu icmaya delil almışlar. Tamam? Nasıl demişler ümmet delilsiz icma etmiştir. Olamaz. Ne olabilir demişler? Şu olabilir. İcmanın delilini zikretmeyip, icma delilerin daha kuvvetli olduğu için icmayı zikretmişlerdir. Ondan dolayı icma onlar için icmanın delili onlara nispeten açık. Lakin bize hep icmana korunduğu için icmanın delili bize kapalı kalmıştır. Anlaşıldı? Böyle bir şey olabilir demiş. İkincisi, demişler ki bunların hepsini bir kenara bırakalım. Diyelim aramızda bir çakışma, bir çekişme oldu. Hepsini bir kenara bırakalım buradan. İslam'da demişler etlerde ve kadınlarda asıl olan nedir? İslam'da etlerde ve kadınlarda asıl olan nedir? Hürmettir. Hürmet haramlıktır. Etlerde ve kadınlarda asıl olan haram olmasıdır. Anlaşıldı? Bütün âlimler bunu zikretmişler. Yani kadında sonra sen istediğin kadını kendine iş yapamazsın. Asla olan kadının sana haram olmasıdır. Sonra eğer onun bir kocası yoksa, eğer nikaha müsaitse, senin dinin ee, bir sürü şart bir yerine geldikten sonra sen onu ne yapabiliyorsun? Onunla evlenebiliyorsun. Alışverişlerde mesela asla olan nedir? Helaliktir. Şer'i bir delil gelmediği müddetçe onu nehtiyeden her türlü alışveriş helaldir. Ama etlerde asla olan nedir? Haramlıktır. Yani bir delil onun mübah olduğunu göstermediği müddetçe yenilen etler nedir? Yenilen etler haramdır demişler. Kadınlar da böyle. Bir delil senin o kadını alabileceğini göstermediği müddetçe o kadın senin için nedir? Haramdır. Yani onunla e, evlilik ilişkisine girişmesin. Tamam mı? Demişler eğer etlerdeki ve e, kadınlardaki as, asıllık eğer haramlıksa bunu ne kaldırır ortadan? Delilin gelmesi. Delinin gelmesi öyle mi? Onu da ne kaldırmıştır? Deli de bir bizim kestiklerimizi Müslümanların kestiklerini ve kabul etmeseniz de Peygamber'in uygulaması ortadadır. Misal iki ehli kitabın kestiklerini bize hatırlatmıştır. Kalan bütün etkilerine ne üzeredir? Ürmet üzeredir demişler. Tabi bunlar hemen buna cevap vermişler. Demişer öyle değildir. Eğer öyleyse Allah'ın Allah adından aldıkları da bundan şey yapmıştır. Yani i̇stisna etmiştir. O da o da ona dahildir demişler. Tamam. Yani eğer buysa mesela etler daha sonra haramlıksa şey bunu zaten şey yapmıştır. Ee, kesmiştir diye. Tabi burada Cumhur ulema demiş ki bu ayet-i kerimeler amdır. Bunu icma tahsis etmiştir. Tamam. Cumhur'un ulema da demiş ki en son bunlar umudur. Yani Allah'ın adını anladıklarını yiyin. Bütün Allah'ın anladıklarını yiyin. İcma bunu neyle kayıtlamıştır? تقولوا مما mimma zukir ismu Allahi alayhi min qibali'l muslimin wa ahli'l kitab. Tamam? Müslümanlar ve ehli kitaptan yana Allah'ın adından olduklarını ee, diye icma bunu kaydetmiştir. Tamam? Ve ma lekum alla ta'kulu mimma zukir ismu Allahi alayhi mimma zukir ismu Allahi yapmıştır? Bu şekilde Bu iki cevapları yani e, şeye e, İmam Şevkani'ye cevapları demişler ki bu iki ayet-i kerime umumidir. <gülüyor> icma da şer'i delillerden bir delildir. Bu da icma ile sabit olmuştur. Sabit olduğu zaman da ayet-i kerimenin umumunu taksis etmiştir. Anlaşılmayan bir şey. Anlaşılmayan. Yani ben birbirlerine verdikleri cevaplar bazında zikretmediğim etmediğiniz şu var, çok kaviller var. İşte o öyle dedi, bu böyle dedi, bu bitmez o şekilde yani mesele. Sadece umumi yani ana bakış açılarını. Yoksa mesela diyelim ki cumhur icma var demiş bu kadar da Bunu ispat etmeye kalksa on sayfa, on beş sayfalık çıktı verebilirler bize. Yani hani onları söylemek açısından. İşte mefhumul muhalefet hüccet midir değil midir? E, karşılıklı. Sadece başlıklar ve yani normal birbirlerine verdikleri cevaplar nelerdir? Birer tane delille e, bize yeter. Mesela bunların da kendilerine aldığı bazı deliller var, tarihi var Hatta işte falanlar farzladın yaşadığı memlekete gitmişler, kazanlarda et kaynamış getirmişler, ondan yemişler misal ee, gibi böyle bu tip birbirlerine sunmuş oldukları deliller var ama bunlar ana temel dayanakları yani şerhi olarak konuşulabilecek üzerinde tartışılabilecek olan dayanakları. Burada o zaman ne çıkıyor ortaya? Ee, cumhur ulema bu cumhur çok kuvvetli cumhur. Cumhur yani bu cumhur derken hani böyle 60, 70'e de kabul etmiyorlar. Yani 98, %99'a kadar kabul eden cumhur Müslümanların ve ehli kitabın dışındaki milletlerin kestikleri etler, besmele de çekseler, Allah'ın adını da alsalar, haramdır e demişler. Hiç bu konudaki en kuvvetli delilleri de icmadır. Tamam mı? Bu konudaki en kuvvetli dayanakları ise tutundukları şey ise icma ve özellikle bu Sevr'in meselesidir. Yani alimlerin Ebu Sevr'in Mecusilerin ehli arasındaki itirazına yaptıkları tert icma yani kharaqa'l icma' da demişler. yani Ebu Sevr kendinden önce buna akit olmuş olan bir icma'a delil demişler. Bu alimlerin de en büyük e, diğer en büyük bu Elam suresindeki ayet yani Allah Celle, kesenin değil kesim şekli ve kesenin neyin üzerine kestiği durmuştur Anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? İlk tarafın delillerini de öğrenmiş oldunuz. Yani haraldır diyenler helaldir diyenlerin delillerini. E tamam inşallah.